どういうことい〉 <gülüyor> 257'dir. <gülüyor> Yok mu? Var mı? Devam edelim müftülsün. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşler, Membükarı rahimullahın, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin ahlaki ile alakalı cıvayetleri bir araya getirdiği. El edabun muftet adlı kitabımıza devam ediyoruz. Bugün Allah'ım da olsun 257 numaralı rivayete ulaştık. Sahih olarak 194. rivayetimiz biliyorsunuz. Zayıfları sahiplerden eliyerek devam ediyoruz. 257 numaralı hadiste zayıfları paklandığı zaman çıkartıldığı zaman 194 numaralı rivayete denk geliyor. アマリブに出たのは、あなたの人は、あなたの人は、あなたの人は、あなたの人は、あなたの人は、あなたのの人は、あなたの人は、あなたの人は、あなたのの人は、あなたの人は、あなたの人は、あたの人は、あなたの人は、たの人は、あなたの人は、あは、あなたの人は、あなたの人は、あなたの人は、あなたの人は、の人は、あなの人は、あなたの人は、あなたの人は、あなたの人は、あなたの人は、あ 私たちは、このように、私たちのおは、私たちのお話を聞 i て、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話を聞いて、私たちのお話 Akıl alışverişinde, fikir alışverişinde bulunmak, hatta Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam tabii ki vahi olmayan, dini olmayan meselelerde, işte bir、e, savaş meselesinde düşmanında nerede, nasıl şekilde karşılaşacağında dair veya bunun gibi bazı dünyevi meselelerde Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam、e, sahabesiyle ne yapmıştır, istişare、e, yapmıştır, ondan sonra gelen sahabede. Ebu Beker radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh gibi büyük halifeler de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu sünnetini yerine getirmişler ve bu şekilde devam ettirmişlerdir. Kardeşlerim istişare eğer ki dini konularda ise o konularda ne yapılmaz? Hiçbir zaman istişare yapılmaz. Yani kesin bir Allah Azze ve Celle'nin, Kitabında kesin bir hüküm, Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Sünnetinde kesin bir hüküm varsa bunun istişaresi yapılmaz. Bunun delili ise biliyorsunuz ki mezuzu gelecek. Orada da bahsettiğimiz inşallah. Abu Bekir radıyallahu anhu halife olduğu zaman bazı Arap grupları ne yaptılar? Dinden irtidad ettiler, yani dinlerini terk ettiler. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anhu onlara savaş ilan etti. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anhu dedi ki Ey Ebu Bekir ki o zaman Ebu Bekir hilafeti zamanında halife sen bilmez misin Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ben insanlarla la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Eğer her kim bu sözü söylerse kanı, canı ve malı haramdır buyurmuştur. Sen ise la ilahe illallah diyen bir topluluğa savaş açıyorsun. Bunun üzerine Ebu Beker radiyallahu anhu, vallahi onlar Allah Resulü aleyhissalatu vesselama verdikleri şeyi bana vermezlerse muhakkak onlarla harp ederim, savaş açarım demiştir. Yani, yani bu kimseler, bu Arap topluluğu Allah Resulü aleyhissalatu vesselama verdikleri zekatın ona has olduğunu söylemişler. Ondan sonra biz zekatı kimseye vermeyiz diyerek Aslında dinin hükmünü inkar etmişler. Ömer, Ebu Bekir radıyallahu anhü da ben namazla zekatın arasını ayıranla muhakkak harp ederim demiş. Ve bu konuda da hiç kimseyle istişare yapmamıştır. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kim dininden döner ise mürted olursa onu öldürün buyurmuştur aleyhissalatü vesselam. O yüzden bu tür... Kesin hükmü olan meselelerde, vahiyden gelen meselelerde kesinlikle istişare olunmaz kardeşlerim. Ama ne zaman ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da yaptığı gibi dünyevi bir meselede muhakkak istişare yapan pişman olmaz buyurmuştur Allah Resulü <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam. Kardeşlerim istişare insanların fikir alışverişinde bulunmasıdır ki, Bunun birçok faydaları vardır. İşte nefsin daha böyle güzel olması, kendini iyi hissetmesi ve bu konuda da Allah Azze ve Celle'nin bu emrini de düşünerek ve Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da emrini düşünerek insanların muhakkak yani ben bilirim veya ben yaptım olduğu şeklinde değil de akıl sahibi akıl insanlarla muhakkak işlerini istişare yapmaları gerekir. İstişareden sonra da azmetmeleri gerekir ki. アザレジェ a z ェイ e ーアゼンテ、フェタワ a ア a ウォー。アズメテメキセネデンソンラメデナゲリア、アンジャパンジャクイスシャレデンソンラグンデメゲリア。エッ、ビリシャパジャクンズデニービリメスレデエッ、アキィンサンナラ、ヤニエヘディサンナラ、イスィシャレヤクトトン、ソンラ、ビリシェカラブリューセネス、フェイダアゼンテ、フェタワケアラウォー。 Az medersiniz ve yalnız veya yalnız Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edersiniz ki dinimizin emri şudur kardeşler ki Allah Azze ve Celle'de bu emrhum şura beynahum onların işleri kendi aralarında istişaredir buyurur Allah Azze ve Celle dediğimiz gibi Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam da sahabesiyle birçok meselede istişare yapmıştır. Mesela biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın başından if gibi bir hadise geçmiştir ki Aisha Ana'mıza maalesef zina iftirasında zina iftirasında bulunmuş zina iftirası atılmış ve maalesef Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselama da bu konuda herhangi bir vahi gelmediği için. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu kesin bir yargıyla, kesin bir gözle bakamamış. Ve bu konuda Ali radıyallahu anhu ile ve Usame radıyallahu anhu ile ne yapmıştır? E, i̇stişare e, yapmıştır. Ne yapacağına dair onlardan fikir alışverişinde bulunmuştur. Aleyhissalatü vesselam. Ve yine dediğimiz gibi Ebu Bekir radıyallahu anhu, kesin hüküm olan mürtedlerle savaşma meselesinde de kesinlikle sahabesiyle herhangi bir istişarede bulunmamış. Çünkü Kur'an ve sünnetten bunun kesin olarak delili olduğu için bunu Ömer, Ebu Bekir radıyallahu anhu yapmamıştır. Ve yine Ömer radıyallahu anhu Kur'an hafızları ile de içerisinde gençler ve orta yaşında olan kimseleri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 Yine hutbeye çıkmış, Allah'a hamd ettikten ve onu övdükten sonra benim ehlime söven, kötü söz söyleyen bir kavim hakkında ne dersiniz demiş ve en son Allah Azze ve Celle ayetini indirdiği zaman bu şey yapanlara, iftira atanlara gereken cezada verilmiştir. Evet, yine İbn-i Macir'de gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, İnsanların namaza özen dirmek için onlarla istişare etmiştir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamın sünnetlerinden bir tanesi de buydu kardeşlerim. Evet, 258 numaralı rivayet Hasan Basri'den rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Allah'a yemin olsun ki istişare eden bir topluluk muhakkak huzurlarında bulunanların en iyisine ulaştırılmış olurlar. Sonra Onların işleri kendi aralarında istişare eder. Şuara suresi 38. ayet. Şur. Şura. Şuara yanlış tamam. Yok şura.、Yanlış、şura.、Şeyler. Şura、Sura、38. Şuras. Şuara ayet. Şura suresi. Şura zaten istişarede. Muhammed'in okumayı yazacağım. Değil mi? Kısa diyor. Biz de 26 yazmış olacağım. Yanlış yazmış kardeşlerim.、Mi? Ben bakmadım türbesine. Şura 38. 38. Çünkü Allah Azze ve Celle kardeşlerim, Şura suresi 36 ile 39. ayeti keripesinde oradan müminlerin sıfatlarından bahseder. Ki sıfatlarından bir tanesi de onların işlerini kendi aralarında şura edir der Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim burada Hasanül Basri rahimullah diyor ki, Vallahi Allah'a yemin olsun ki eğer bir kavim kendi aralarında istişare yaparlar ise Muhakkak ki içinde bulundukları yani en güzel hale ulaşırlar demiştir. Sonra Hasan-ı Vesri rahimahullah ve emruhum şura beynehum. Onların işleri kendi aralarında istişare iledir. Ayet-i kerimesini、e, okumuştur. Ve bunun gibi aynısını Katada rahimullah da demiş. Eğer bir kavim sırf Allah'ın rızasını dileyerek kendi aralarında istişare yaparlarsa muhakkak işlerinde yaparlar. E, doğru yolu bulurlar、e, demiştir. Kardeşlerim, Şura Suresi 36. ile 39. ayeti kelimesinde Allah Azze ve Celle, Rablerine icabet eden müminlerin vasıflarını şu şekilde、e, anlatmaktadır. Size diyor, dünyada verilen bir şey ancak dünya metadır. وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَأَقْقَى لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ 私たちの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなた d 言葉は、e なたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの l ü は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あ ا たの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あな n の言葉は、あなたの a r は、あな なし、みんなにすがたのに、さよなら、あざわじゃ。わらでいなしたジャーブに、らび him、らべないいじゃ、べただ ن し。おぬんちゃる ب な、こらかせ、おぬんにねえなる。わかむさら、な ا ずどストークななる。わむる hum shura beina hum、おぬん ishleri, canda aralarenda、istishari i n e d ا r womima razakna hum in ficum, おぬん bizim rızık olarak verdiklerimizden de infak ederler diyor Allah Azze ve Celle. Ve İda İda Ve Ladin İda Asabahumul Bagyu, onlar yan tasiron <Sessizlik> yan tasiron zulme uğradıklarında kendi aralarında yardımlaşırlar diyor Allah Azze ve Celle. Bu şekilde de Şurah Suresi 36 ile 39. ayetik kelimelerinde Allah Azze ve Celle müminlerin sıfatlarından bahseder ve konumuzla da alakalı olarak. Onların işleri kendi aralarında şuuradır. Yani ne yaparlar? Fikir alışverişinden de yani kendi görüşleriyle kardeşlerine ne yaparlar? Yardım ederler. Asıl olan da budur kardeşlerim. Çünkü şuura dediğimiz yani istişare dediğimiz fikir alışverişinde bulunmak, kardeşlerine görüşlerin ile yardımda bulunmak şeriatın hükümlerinden bir tanesidir ki Eğer bir kimse ilim ehliyle veya din sahibi kimselerle istişare etmiyor ise o kimse azledilmesi gerekir demişlerdir <gülüyor> alimlerimiz Allah onlardan razı olsun. Evet. 259 numaralı rivayet. Daruşşana yanlış yol gösteren günah işlemiş olur. Ebü Hureyre Cemaan demiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Söylemediğim bir sözü benim hakkımda uyduran cehennemdeki yerine hazırlansın. Kendisine danışan Müslüman kardeşini yanlış yönlendiren kişi ona ihanet etmiş olur. Kime de yanlış fetva, fetva verilirse onu günahlı fetva veren edilir. Kardeşlerim,、e, bu hadisin、e, sadece Baş kısmı sahihtir. Geri kalan kısmı ise sahih değildir. Baş kısmı da, her kim benim adıma yalan ve iftira ile yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlasın kısmıdır kardeşlerim. Anlaşıldı mı? Bu kısmı sahih. Diğer kısmı ise、e, zayıf olarak gelmiştir kardeşlerim. Evet. Burada demek ki、e, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam adına Yalanla ve iftira ile、e, söz söyleyen kimse, yani Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam söylemediği halde Allah Rasulü böyle demiştir diye yalan ve iftira atan kimse cehennemdeki yerine hazırlansun buyurmüştur Allah Rasulü Aleyhisselatü、e, Vesselam. Kardeşlerim, sahabeler、e, Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü aktarmanda. kendilerinden sonraki gelen nesil olan etbe-ü tebe-ü tabi'in dediğimiz nesle hakikaten çok dikkatli davranmışlardır kardeşlerim. Çünkü bu hadisi çok iyi bilen bir topluluktu ve hatta öyle sahabeler olmuştu,、e, gelmişlerdir ki、e, hadis rivayet etmede gayet、e, az sihir rivayet etmişler. Hatta bazıları bundan imtina etmiştir. Bununla ilgili rivayetlerde、e, Karada İbn-i Kâb diyor ki radıyallahu anh Amirbinin hadıabı Allahan bizi、e, Kufiya gönderdi ve bizim de bizim de yanımızda eşlik etti diyor. Bizimle beraber Sirar denilen mevkiye kadar geldi. Sonra dedi ki, biliyor musunuz ben sizin buraya kadar niye geldim? Biz dedik ki Allah Resulü Aleyhisselamın söfpe hakkı ve ensarın hakkı için söyle dedik diyor. Ben sizinle beraber yürümeme sebep size bir hadis öğretmek içindir diyor. Sonra dedi ki sizler bir kavme gidiyorsunuz ve sizler Kur'an okuyan kimselersiniz ve sizi gördüklerinde onlar boyunlarını uzatacaklar yani bakışlarını size çevirecekler işte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı diyecekler. O yüzden onlara Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam hakkında ancak çok iyi bildiğiniz rivayetleri ya da az rivayet söyleyin diyerek Ömer radıyallahu anhu onlara tembihte yani uyarıda bulunmuştur. Yine sahib ibn-i Yezid diyor ki Sa'd ibn-i Malik'i Medine'den Mekke'ye kadar eşlik ettim diyor. Kendisinden Allah Resulü aleyhissalatu vesselamdan bir hadis bile rivayet ettiğini duymadım diyor. Ne diyor ki Amir ibn-i Abdullah ibn-i Zubeyr babasından rivayetinde Zubeyr ibn-i Uvvama dedim ki Neden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işte İbn-i Mesud'un falanı falanı rivayet ettiği gibi hadis rivayet etmiyorsun? Bu da diyor ki vallahi ben Müslüman olduktan itibaren Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydım. Fakat diyor ondan bir söz duydum ki her kim benim adıma yalan söylerse ateşteki yerine hazırlansın rivayetidir diyor. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle muhakkak bu dinini Belli kişilerle ne yapacaktır? Güçlendirir, yücelendirir, yüceltir. Hatta bir rivayette her yüz senede bir müceddit gelir ve dinin bozulmuş kısmını ne yapar? Düzeltir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Şimdi bazı sahabeler tabi ki Ebu Hureyre radıyallahu anhu gibi,、Bey、Abdullah ibni Mesud gibi, Abdullah ibni Ömer gibi, Ayşe anamız radıyallahu anha gibi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan birçok hadis rivayet etmiştir. Hatta bazı sahabeler bir tane hadise öğretebilmek için veya bir hadis öğrenmek için tam Medini'ye gelen veya başka yerlere giden sahabeler olmuştur. Bu da sırf Allah Azze ve Celle'nin dininin yayılması ve tebliği yapılmasıdır. Hatta sahabe ölüm döşeğindeyken ne yapıyor Muadh radıyallahu anhu? Allah Azze ve Celle'nin Allah'ın kullar üzerindeki kulların da Allah Azze ve Celle üzerindeki E, hakkı nedir bilir misiniz rivayetini ölüm düşen de rivayet etmiştir radıyallahu anhu. Tabii ki burada sahabelerin korkusu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam adına en ufak bir şekilde de olsa yalan söylemekten korkmuşlardır. Ama bazı sahabelerin hıfsi gerçekten çok güçlüydi Abdullah bin Zu'beer gibi bir sahabenin ve ne yapmışlardı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduklarını olduğu gibi ezberlemiş ve kendilerinden sonraki nesnede bu şekilde aktarmışlardır. Allah hepsinden razı olsun. Evet, 260 numaralı rivayet. İnsanlar arasında sevgi. Ebu Hureyve Radiyallahu anh, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etti. Caram kudret, kudret elinde、Mevsim、olan Allah'a Allah yemin etsin ki, nefsin elinde olan Allah'a yemin ederim ki, siz hayatınızın bütün bölümlerinde Allah'a teslim olmadıkça cennete giremezsiniz ve birbirinizi sevmedikçe de gerçek Müslüman olamazsınız. Selamı yayın ki birbirinizi seversiniz. Kim beslemekten kim beslemekten sakın, çünkü o. tıraş edip kazıyandır. Size kim beslemek, saçları tıraş eder demiyorum. Ancak o dini kazır, silah. Evet. Bu hadisi bir de ben rüayet edebilir miyim? Buyurun. Allah Resulü diyor ki, Allah'ın sınıfı, sınıfı, sınıfı, o zaman terimizin hakkında <gülüyor> <gülüyor> rüayet edilir. Hat ettiği için, tercüman onun için. Bir sürü、şey、okuyayım mı? Geçmiş ümmetlerden diyor, iki hasret var. Size de silah ettik. Bu bir yürgüdür, saçı tıraş ederdir, dini tıraş ederdir, bu haset ve kindarlıktırdır, sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Sizin birbirinizi sevecek bir hasret haber vereyim mi? Aranızda selamın yayınıdır. Bu kalesinin tam metni böyledir kardeşlerim. Selamünaleyküm. Buradaki rivayet Sahih Müslüm'den bu Davut'ta、e, Ödülüm Nace'de e, farklı e, lafızlarla geliyor. Hüseyin Hocamızın da Allah razı olsun rivayet ettiği gibi buradaki、e, şey de bu mahiyette çünkü farklı、e, lafızlarla gelmiştir. Burada、e, لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى تُسْلِمُوا <gülüyor> Müslüman olmadıkça, Allah'a iman etmedikçe ne yapamazsınız? Cennete giremezsiniz çünkü cennet kafirleri haram kılınmıştır. Ee, yine sahih müslümde gelen rivayette la <gülüyor> tedhulûnel cennete hatta tu'minu ve la tu'minu hatta tehabbu. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Gelen e, rivayetlerden e, bir tanesi. Evet. Demek ki Cennete girebilmenin tek şartı ne olmaktır? Mümin, Müslüman olabilmektir. Çünkü Allah Azze ve Celle kafire cenneti haram kılmıştır. Asla ve asla kafir ne yaparsa yapsın veya insanlara fayda verecek ne kadar dünyada amel işlerse işlesin, ancak ve ancak Müslüman olan Allah'a iman eden kimseden başkası da ne yapacak cennete giremeyecektir. なお、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたたは、あなた س あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あは、あなたは、あなたは、あなたは、あな Çünkü iman etmedikçe cennete giremezsiniz ve birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Başka bir rivayette diyor ki Aleyhisselatü Vesselam sahihi Müslim'de gelen size diyor yaptığınız zaman birbirinizi sevecek bir hasret söyleyeyim mi? Efşü selama beynekum kendi aranızda selamı yayın buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allahü Selam. Sonra diyor ki Aleyhisselatuhu Selam sakın ha birbirinizden nefret etmeyin. Allah Azze ve Celle hadisin başında sevgiden bahsetti. Nefret ise nedir? Sevginin zıttıdır. Eğer birbirinizi sevmeseniz ne yaparsınız? Birbirinizden nefret edersiniz. Sakın böyle bir şey yapmayın çünkü o trşeder diyor Allah Azze ve Celle. Fakat ben bunu yani trşeder derken Saçı tıraş eder demiyorum, fakat ne yapar? Dini tıraş eder. Yani dini yok eder diyor Allah Resulu Aleyhisselatu Vesselam. Çünkü toplumu yok eder. Allah Azze ve Celle'nin zikrinden size ne yapar? Alı koyar ve insanı bu şekilde mahveder kardeşler. Allah korusun. Eğer sevgi yoksa sevginin yerine ne vardır? Nefret vardır. Eğer kalbinizde Allah'ın sevgisi veya Allah'a ilah edinme yoksa muhakkak o kalbi ne yapar? Başka ilahların sevgisi doldurur. Eğer sevgini kalbinizi Allah'ın sevgisiyle doldurursanız başka hiç bir ilah ne yapamaz, ne dünya sevgisi, ne mal sevgisi, ne kadın sevgisi, ne evlat sevgisi sizin kalbinizde Allah'ın sevgisinin yerini asla ve asla alamaz. Ama sevgi olmazsa yerini nefret kaplar kardeşlerim. Eğer kardeşinizi sevmezseniz, kardeşinize muhabbet duymazsanız ne yaparsınız? Sevginin zıttı nefrettir. İşte Allah Resulü Aleyhisselam'da hadisinde buyurduğu gibi iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Ve sakın ha ne yapın? Bu sevgiyi oluşturabilmek için selamı aranızda yayınız. Ve ondan sonra sakın ha birbirinize nefret etmeyin. Çünkü nefret tıpkı saçın ıı, tıraş edildiği gibi ne yapar? Dini tıraş eder, dini yok eder diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Allah Azze ve Celle bizi birbirlerini sırf Allah rızası için seven kullarından eylesin inşallah.、Amen. Evet. Devam edelim. 261 numaranır ver. Zayıf kardeşlerim. 262. Uflet. Kalplerin birbirine alışık ısınması. Uflet mi? Ülfet mi? Ülfet. Evet. Yanlış mı okuyoruz? Yanlış mı okuyoruz? どうもありがとうございました。 Eğer diyor yeryüzündeki bütün malı versen de insanların arasını, kalplerin arasını birleştiremesin diyor Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim insan ne yapabilir? Şüküre karşı nankörlük edebilir. Veya kendisine bir şey veren insana karşı teşekkür ne yapamayabilir? Edemeyebilir, etmeyebilir. Veya akrabalık ilişkisini Allah Azze ve Celle emrettiği halde ne yapabilir? Kesebilir. Eğer ki Allah Azze ve Celle iki insanın kalbini birbirine yakın kıldıysa, bunu asla ve asla hiç kimse ayıramaz kardeşler. Önemli olan da nedir? Budur. Çünkü Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, kalplerin birbirine ülfeti gibi biz bir şey görmedik diyor. Yani düşünün ki insan akrabasından dolayı ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam daha önceki rivayetlerinde geldi, nesiplerinizi öğrenin. çünkü ne,、e, ve mezheplerinize dikkat edin、e, onlara iyilikte bulunun buyurmuştur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ama iki müminin iki müslümanın birbirini sevdiği gibi asla ve asla hiçbir şey ne yapamaz? Gerçekleşmez kardeşlerim. Evet. Allah hepimize hayır versin.、E, 263 numaralı rivayet、şey, 263 zayıf 264 okuyacağız kardeşlerim. Mizzah bölümü şakalaşmak. Evet. Anet İbn Malik Radıyallahu Anhıtan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Peygamber Sallallahu Aleyhi Vessellem bir yolculuk sırasında yanlarında ülme süren olduğu halde hanımlarının yanlarına varıp <gülüyor> hanımlarının hayvanlarını hızlı bir şekilde süren enceşe adlı hizmetçilerine, ey enceşe, yavaş sür, şişeleri incitip kırmayasın buyurdu. Davilerden Ebu Kula be Peygamber salallahu aleyhi ve sallam bu sözü söyledi. Eğer sizden biriniz bu sözü söylemiş olsa muhakkak onu bu şeyleri incitme sözünden ötürü kınayip ayıplanırdınız. Evet. evet. Kardeşlerim İmam Bukhar rahimullah özel bir başlık atmış ve mizah yani şakalaşma. adı altında ve burada üç veya dört tane ardı ardına rivayet、e, zikrediyor. Birincisi Enes İbn-i Mu'anik radıyallahu anhu'dan gelen rivayette kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselam çıktığı seferlerde muhakkak hanımlarından birini veya daha fazlasını beraberinde götürürdü ki kadınlar da、e, develerin üzerinde etrafı、e, kapalı bir şeyin içerisinde seyahat ederlerdi. Sahabeden Enceşe isminde birisi vardı ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın o hanımların devlerini ne yapardı eliyle güderdi veya onlara sahip çıkardı. Bu sırada da işte güzel、e, neşitler, güzel maniler söyleyerek ki kendisinin sesi güler, güzel birisi, o devler de onunla ne yapardı?、E, aşka gelirlerdi, şeyde、e, yürümede hızlanırlardı. Artık ne tür maniler? tabi ki o zamanın、e, uygun bir şekilde içerisinde herhangi bir şirk ve küfrün olmadığı manilerle develeri ne yapardı?、E, galeyana getirdi veya hızlı yürümelerini sağlardı. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhisselatu vesselam onları、e, yani üzerlerindeki bayanları, hanımlarını ne yapmıştır? Cam şişeye benzeterek yani onların inceliğinden veya bünyelerinin zayıflığından veya zerafet inceliğinden dolayı cam şişeye benzeterek ence şeye ya ence şeye、e, cam şişelere、e, ne yap、e, dikkat et diyerek Allah Resulü aleyhissalatu vesselam latifede bulunmuş burada o bayanları cam şişeye benzetmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki sahabe eğer diyor bu kelime yani、e, cam şişeleri sürerken dikkat et lafını diyor başka birisi kullansaydı Muhakkak siz onu ayıplandınız diyor. Çünkü kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın konuştuğu vahiy, konuştuğu kelime o kadar güzel belagatlı, o kadar fasih, o kadar güzeldi ki <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her konuştuğunda ki biliyorsunuz、e, mucize olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a cevamiyül kelim verilmişti. Yani az sözde çok mana ifade etme、e, mucizesi verilmişti. Eğer bu söz başka birinden duyulsaydı belki de ne yapardınız onu ayıplardınız diyor sahabe ama kendi ağzından hiçbir kötü söz söylemesi veya yalan söylemesi mümkün olmayan o Resul Aleyhisselatü Vesselam bunu söylemiş ve bu şekilde de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Bir latifede bulunmuştur Aleyhisselatü Vesselam. Evet. 260. Evet, kadınları cam şişeye benzetiyor. Bunun da benzetme yönü de onların zerrepetliği, inceliği veya bünyelerinin zayıf olmasından ötürü, Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam kadınları bu şekilde benzetmiştir. Çünkü biliyorsunuz cam şişe düştüğü zaman kırılması en kolay olan şeydir bir demir veya bir çelik'e nazara. Cam çabucak kırılan bir evet,、e, maddedir. Evet. Devam ediyoruz kardeşler. Mısır binliğinde koyulmuş. Derse devam edelim. Dersen、tamam. sonra sorabilirsiniz kardeşler. Evet. 265. Çünkü rivayetleri bitirelim. Ondan sonra sorularınızı sorar. Çünkü bunun gibi üç dört rivayet、evet. daha var.、Ya. Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem mısır binliğinde koyulmuş. Ee, şey, yapan, devam, şey yapan dersler sonra inşallah sorularınızı cevaplarız. Evet. 265 Ebu Hureyre radıyallahu anh'la müvahit edilmeye göre sahabe ey Allah'ın Resulü sen bizimle şakalaşıyorsun dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben gerçek olandan başka bir şey söylenen buyurun. Evet. Zaten Allah Resulü aleyhisselam'ı bunun zıttı asla ve asla düşünülemez kardeşler. Çünkü bir hadisinde Allah Resulü aleyhisselam şaka da olsa yalan söyleneği diyor. Bir gün bir kadın geldiğinde yaşlı bir kadın, ey Allah'ın Resulü ben cennete girecek miyim diyor Allah Resulü diyor ki cennete yaşlı kadın giremezdir <gülüyor> kadıncağız üzülüyor ağlıyor, zannediyor ki kendisi yaşlı, yaşlı birisi Allah Resulü yaşlı diyor kadın cennete giremez, üzülüyor orada diyor yaşlı kalmayacak yani yaşlı olarak değil, oradaki yaşı belirtiyorlar Allah'ın Resulü'nü yani yaşlı bile girsen Ne olacak yaş 35, 36 yani orta yaştı. Erkeklerde 35, 36. Kadınlar da daha küçük Allah razı olsun. Yani yaşlı olarak girilmeyecektir Allah razı olsun. Kadın bunu ne yapıyor? E söyleyen Allah razı olsun. Yaşlı kadın cennete giremez diyor.、Şimdi、kadın da bunu gerçek manada anlıyor. Hüzününce Allah Resulü Aleyhisselam ne yapmayacak? Yaşlı olarak girmeyecek. Yani cennete girdi mi artık orada yaşlılık diye bir şey söz konusu、e、değildir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben ancak hakkı söylerimdir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam neydi? Masum bir kimseydi kardeşlerim. Bir hata olsa bile velev ki olsa bile ne yapılıyordu? Hemen Allah Azze ve Celle tarafından vahiy ile düzeltiliyordu kardeşlerim. O yüzden biz sözümüzde ne diyoruz? En son masum insan Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de o da 1400 sene önce vefah edilmiştir. Bunun dışında masum insan diye bir şey söz konusu değildir olamaz kardeşlerim. Kim söylerse bu da nedir o zaten ona yalan olarak、e, yeter inşallah. Yine bir hadisinde kardeşlerim Ebu Dalt'ta gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam İnsanları güldürmek için yalan söyleyen kimseler hakkında diyor ki o kimseye yazıklar olsun ki insanları güldürmek için yalan söyler yazıklar olsun yazıklar olsun der Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abu Dawud'ta gelen、e, rivayette. Kardeşlerim burada、e, yasaklanan mizah şudur insanları aşırıya götüren veya çok böyle aşırı gülmelerine ki biliyorsunuz daha önceki rivayette de dersimizde de işledik, çok gülmek ne yapar? Kalbi öldürür diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Eğer yaptığınız mizah mizah da aşırıya gider ve sürekli güldürmeye ve bu şekilde de kalbin kasvetine, kalbin ölmesine ve insanları Allah'ın zikrinden alıkoymaya sebep oluyorsa işte bu mizah nedir? Dinimizde haram kılanmış mizahdır. Yoksa Allah Rasulü Aleyhisselam'da mizah yapmıştır, sahabeler de mizah yapmış, yakalaşmıştır, ama bunu hiçbir zaman ne yapmamışlardır, aşırıya、e, götürmemişlerdir. Kardeşlerim, biliyorsunuz Bakara Suresi'nde bir inek kısası vardır.、Evet. Allah Azze ve Celle, inna Allahu yaumurukum antadbahu Bakara. Allah size bir inek kesmesi emretmiştir. قالوا أتتخذونا هزوا アウドビーラーやナコナミのジャー ل リン。ه ー ي ーでディレク ن ズメイムセンビズメイムセンビズメイムセンビズメイムセンビズメイムセンビズメイムセンビズメイムセンビズメイムセンビズメイムセンビズメイムセンビズメイムセンビズメイムセンビズ ا ل ل センビズメイムセンビズ ن イムセンビズメイムセンビズメイム ن ンビズメイムセンビズメイムセンビズメイムセンビズメイムセンビズメイムセンビズメイムセンビンビズ fiilidir. Fakat onlar eğer hemen alıp ineği keselerdi sorun ne yapacaktı? Ortadan kalkacaktı. Yani sanki peygamberlerinin kendileriyle mizah veya şaka ettiğini zannettiler ki böyle bir peygamberden bu şekilde dinin emirleri konusunda asla ve asla şaka nedir? Yoktur. Burada en önemli mesele kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın da buyurduğu gibi Şaka da olsa yalan söylemek. Biz bunu alıp bununla ne yapmamız gerekir? Amel etmemiz gerekir. Evet, acaba sahabeler nasıl şakalaşıyordu? Evet, 266. Bekir İbn Abdullah radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabı birbirlerine karpuz atarak şakalaşırlardı. Hakikatlar ortaya çıktığı zaman da onlar erkekçe davranırlar. Evet. Sahabenin en büyük özelliği. Burada karpuzdan、e, kasıt kardeşlerim aslında、e, karpuz kabuğudur. Yani birbirlerine karpuz kabuğu atıyorlarmış. Ama diyor bir olayın hakikati yani ciddi bir meselede onlar neydi? Erkek adamlardı diyor. Sahabe Allah onlardan diyor. Ee, razı olsun. Buradaki kasıt dediğimiz gibi karpuzun kendisi değil karpuz kabuğudur. Çünkü Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam sizden birisinin diyor lokması yere düştüğü zaman hemen onu alsın ve ne yapsın ondaki、e, pisliği yere düştüğü zaman toprak vesaireyi gidersin ve onu yesin onu şeytana bırakmasın buyurur. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam sahih Müslim'de gelen. E, rivayette e, şey karpuz değil. Buradan maksat karpuz kabuğu. Sahabe birbirine ne yaparmış? Şaka ile karpuz kabuğu atarlarmış. Ama sahabe diyor ki ama diyor hakikatler gündeme geldiği zaman onlar erkek adamdı diyor. Allah onlardan razı olsun. Allah, Allah, Allah Azze ve Celle onların yolundan gidenlerden eylesin inşallah. Evet. Yine güzel bir mizah. 268 ee, 268 68'e atladım. Yok, 267. Neden? 267. Bir saniye kardeşlerim. 267 zayıf kardeşlerim. 268 güzel bir rivayet. O neydi? Hazreti Mümin Malik, birader Allah'a adan, rivayete birine、evet. göre <gülüyor> şöyle dedi. Safca, bir adam Peygamber salallahu aleyhi ve sellemin yanına gidip kendisini bir yük hayvanılar bindirmesini istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona biz seni bir dişi ve bir dişi deve yavrusuna yükleyeceğiz dedi. Safadan ey Allah'ın Resulü ben dişi devenin yavrusunu ne yapayım dedi. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu develeri dişi develerden başkası mı doğurur? Evet. Her devenin yani bir annesi yok mu sonuçta? Ne kadar yaşlı olursanız onun olur, sonuçta da onu doğuran bir dişi devedir. Allah resulü aleyhisselam da böyle bir Ee, mizahta bulunuyor. Tıpkı yaşlı kadın cennete giremeyecektir mizahında olduğu gibi, tabii ki yalan değil. Bu da nedir? Doğru bir sözdür. Ama sahabe ne yapıyor? Zannediyor ki Allah Resulü Aleyhisselam kendisine yavru bir deve verecek. Ki adam geliyor Ey Allah Resulü, ben binmem için yolculuk esnasında veya bir yere gidecek. Bana bir deve verir misin? dediğinde, o zaman dövürsana bir dişi devin yavrusunu vereyim. Tabii ki Sahabe burada hemen、e, meseleyi gerçek anlıyor. Ey Allahü Asülu, ben yavru deveyi ne yapayım, nasıl bineyim dediğinde her、e, deveyi doğuran bir anne değil midir? Yani her、e, deve bir annenin yavrusu değil midir diyerek Allahü Asülu Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapmış Aleyhisselatü Vesselam mizahta、e, bulunmuştur ki bu tür mizahlar nedir? Cazip olan、e, mizahlardır. Önemli olan ne olmasın kardeşlerim? Yalan olmasın. Bu tür mizahlar hakikaten güzel ve seviyeli mizahlardır. Ee, olgun insan hem ciddiyetinde hem de mizahında、e, seviyeli olan insandır kardeşlerim. Ama maalesef Allah korusun mizahın、e, abartıldığı zaman şaka,、e, şakalar abartıldığı zaman Allah korusun insanlar tabel altı şakalara kadar ne yapabiliyorlar? Bunları götürebiliyorlar. Dinimiz her şeyin bir çizgisini çizmiştir kardeşlerim. Allahımız'a hamdolsun, dinimiz tamamlanmıştır. Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatından, sahabenin hayatından her şeyin güzel örnekleri vardır. Yeter ki insan bunu almak istesin, Allah Rəsulü Aleyhisselam'a uymak istesin, Allah'ın sınırlarına uymak istesin, muhakkak çıkacak bir yolu vardır.、E, yeter ki uymak istesin, Allah'ın dırazasını istesin, e, işinde e, haddi aşmasın.、E, Allah Azze ve Celle hepimize. アマリサン・アマリサン・アマリサン・アマリサン・アマリサン・アマリサン・アマリサン・アマリサン・アマリサン・アマリサン・アマリサン・ア a n サン・アマリサン・アマリサン・アマリサン・アマリサン・アマリサン・ r マリサン・アマリサン・アマリサン・アマリサン・アマリサン・ア e リサン・アマリサン・アマリサン・アマリサン・アマリサン・アマリサン・アマリサン・アマリサン・アマリサン・ア y リ e ン・アマリサン・アマリサン・アマ r サン・アマリサン・アマリサン・アマリサン・アマリサン・アマン・アマン・アマリサン・アマン・アマン アラハラハラハラハラハラハラハラハラ